Bak, fitne olan insan da diyecek ki, ya doğru söylüyor. Gerçekten Allah'la kul arasına girebilir miymiş? Allah'la kul arasına giren, en çok giren, işte laikler, kemalistler, şunlar bunlar oluyor. Ben sosyalistim, ben demokratım, ben falanım diyen adam oluyor. Onlar Allah'ın dinine yasak koyarlarken, kendileri samimi, dindar olmuş oluyorlar. Hatta dine saygıları olmuş oluyor. Ama siz iman ettiğiniz halde İman etmenin cezasını, cerevesini çektiğiniz halde, iman ettiğinizden ötürü öldürüldüğünüz, cezalandırıldığınız halde siz İslam'ı istismar ediyorsunuz. Siz insanlarla Allah'ın arasına giriyorsunuz. Ne kadar kolay bir şey değil mi? فَكَدْ جَعَلْنَا لِوَل۪يهِ سُلْطَانًا Biz onun velisi için bir hak tayin etmişizdir. Hak var etmişiz, kılmışızdır sultan hüccet delil kılmışızdır. Nedir? Onlar da aynen katili öldürecekler. Kısasa kısas akısas. <gülüyor> Bunun için Allahu Teala ne demiş? "Ve lekum fil qisasi hayatun yaul Kısasta sizin için hayat vardır ey iman ve temiz akıl sahipleri sizin için hayat vardır eğer katil katleden zulmen öldüren cezalandırılmazsa onun geride bıraktığı kin, düşmanlık fitne vesat kalkmaz bir kişinin bir insanı katletmesiyle binlerce, yüzbinlerce insan birbirine düşman hale gelir ve insanlar toplumlar birbirlerini helak eder yok eder bir çocuk bilmiyorum Avrupa'da bir hangi dükkat aş atmış, tamam mı? 30 yıl savaş sürmüş iki devlet arasında Fransa ile Birleşmiş arasında. 30 yıl savaş. Bir sırp bir kursun sıktı Alman subayı öldürüldü değil mi? Bosna Hersek'te 50 milyon insan öldü dünyada. Cayır cayır bütün her tarafın dünyanın kasıp kavurdular yaktılar. Dünyada olmadık savaşlar oldu. Binlerce tankın bir meydanda savaşa girdiği oldu. Hiç aklınız alıyor mu? Binlerce tank bir odada, bir vadide birbirine giriyor. Kim kimi öldürüyor, kim kimi ateş ediyor bilinmiyor. Ruslarla, Almanların tankları her iki taraftan 2000 bin üzerinde tank bir meydanda savaştı. İnha edercesine, canavarca insanları yok edercesine bir savaş. Napal mı atıyor, bomba atıyor, atı atıyor? hiç acımıyor, hiç merhamet etmiyor. ve büyük zulümler, allah Teala bu zulümlerden razı olur mu? Elbette bunlar cehennemle müstahak müselerdir. Onun için öldürülen kimsenin velilerinin bir hakkı vardır. Hakkı vardır ama sakın ha sakın fela yusri fil katli. Katilde, öldürmede israf etmesin. Öldüreni öldürsünler. Öldürenin yakınını değil. Öldürenle beraber başkasını deyip işte bu ceza, bu ilahi ceza uygulanmadığı için de ayrı bir ilahi ceza insanların üzerine geliyor. Allah'ın emirlerine isyan etmelerine ötürü aralarında kin, buğuz, nifak, haset ve intikam duyguları ateşi yanıp duruyor. Sönmüyor. Allahu Teala şifa olarak bunu gönderiyor. Sizin için bunda hayat var diyor hem katilin ailesi için hem maktulün ailesi için hem bütün toplum için. İnnehu kana mansura. O zaten artık mansur olmuştur. Yani Allah ona o hakkı vermekle onu üstün kılmış, onu mansur kılmıştır. Artık onun alması gereken bundan sonra bir intikam, bir acı alacağı bir şey yoktur. Sakın a sakın fatileden başkasını anlamadı. Ve la taqrabu mal el-yetimi Bakın birçok burada eğer dikkat edersen madde madde sayarsanız Allah-u Teala bunlara en sonunda hikmet diyecek. Bak bak. Onun için şeriatın bir adı da hikmettir İslam'da. Haddin hududun infakın fakir fukara yoksula yardım etmenin adına hikmet denir Allah'ın dininde. Anlaşıldı mı? Öyle felsefe, felsefe değil yani münafıkların dediği gibi, zındıkların dediği gibi felsefe hikmetmiş değil. Yani, hiç buraları görmüyorlar. Olabilir, bir kafirin ağzından da güzel söz, hikmetli söz çıkabilir. Fıtrattır bu, Fıtrat, yani. Allah böyle kalkı etmiş, Allah öyle diliyor. İnsanlar konuşacak, insanlar bir şey söyleyecek. Fak ve batıl çıkar ağızlarına. ''Yetimin malına ancak en iyi olan yolla ve ta ki gücü kuvveti, aklı dengesi ve melekeleri yerine gelinceye kadar.'' ''Hatta yebluğu eşudde.'' ''Eşud, gücü kuvvetinin fiziksel ve aklı yapısının kıvama geldiği ana kadar.'' diyor. ''Ne yapınız? Yetimin malına yaklaşmayın, ancak iyi olan bir şekilde yaklaşın.'' ''İyi olan şekli nedir?'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor muhtaç olan kimse için haddini aşmadan yemek caizdir. Ondan öte yetimin malından gelmez. Kişi muhtaç değilse asla yemeyecek. Çünkü innel lezine yekulune emvalel yeteme innema yekulune fî gudunihim nara ve seyeslevne sa'ira Yetimlerin mallarını yiyenler zulmen karınlarında cehennemin ateşini yiyorlar ve onlar cehenneme yaslanacaklar, cehenneme girecek olanlar. Basit mi öyle? Öyle herkes e, tekerleme yapmış. Tüyü bitmemiş, yetimin hakkı varmış falan filan. Kim yetimin hakkını alıyor? Kim? Memur açlıktan ödemiş işçinin umurunda mı? Hep ben açım, hep ben açım diyor. Senden başka aç kimseyi niye düşünmüyorsun ki? Onun için bu kafir sistemler, Allah'a baş kaldırmış olan beşeri sistemlerde, insanlara hak adı adına, Verilen şeyler bile toplumu bölmek, toplumu sınıflara ayırmak ve toplumlarda merhamet duygusunu yok etmek ve imha etmek üzerine kurulmuştur. Bu başka bir şey değil. Yani niye halkın itaat ettiği bir devlet halkını aç bıraksın ki? Niye halkın birilerini çok kazanıp birilerinin fakir kalmasına sistem göz yumsun ki? İşte sisteme tapıp ibadet ettikleri için... Sistem odan Rabbi'dir. Onları aç bırakır, tok bırakır, hapse koyar, cennete koyar, haşı cehenneme koyar, askere alın, öldürür, öldürdürür, her şey yapar onlara. O hala der ki on tane çocuğum dostlar, he de olsun sana der. Tapınmadır bu başka bir şey değil ki. Resmen ibadettir bu, ilah edinmedir. Gustav Le ne diyor? Demokratik sistemler batla bugün ilah ilah sistemlerdir diyor. Tanrılaştırmış sistemlerdir diyor. Sakın yetimin malına, o kuvvetine, büluhuna ermeden en güzel olan bir yolun dışında bir yolla mallarını yemeyiz. bil Ahdi Ahde vefa gösterin. اِنَّ الْاَحْدَ كَانَ مَسْعُولَ Ahd burada insanlara karşı olan sorumluluk mesuliyetimizdir. Memursundur İslam devletinde, o sana ahd edilmiş bir vazifedir. Uh, dene verilmiştir. Rüşvet yemeyeceksin. Dinlenmek için tuvalete gidemeyeceksin, Tamam mı? Zaman çalmak için sigara içmeye giremeyeceksin. Yoktur sigara içmek İslam Devleti'nde. Bir devlet dairesinde. Yoktur keyfi kahve içmek, çay içmek. Hayır. Ümmetin hizmetini yapacaksın. O sen artık o da mükellefsin. Artı sana ecir var yani. Hizmetin karşında Allah'tan ecir var. Çünkü sen... İnsanlara hizmeti dokunan bir kimsesin. Bugün Allah'a unutmuş insanlar, bir evrak alacaksın, bir evrak'a beş milyon, on milyon, yüz milyon, bir milyar, on milyar, yüz milyar bir bir şey yapamıyorsunuz. Basit bir iş, her yerde rüşvet. Bu nedir ya? Allah bu toplumlara merhamet eder mi? Kendilerine birbirlerine merhamet etmeyenleri Allah merhamet eder mi? Haşa öyle bir şey olursa Allah, Allah zulüm işlemiş olur. Merhamet edilmemesi gerekenlere Allah merhamet etmiş olacak. Olmaz öyle şey. Ahit Allah katında kendisinden hesap sorulacaktır mutlaka. Birisinin ahdinden ötürü ahdine vefa gösterip göstermediğinden ötürü ahitten sorulacaktır. وَأَوْفُ الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِّنُوا بِالْقِصْتَاسِ الْمُسْتَق۪يمِ Burada iktisada ekonomiye, ticari hayata Allah-u Teala giriyor, orayı anlatıyor. وَأَوْفُ <gülüyor> الْكَيْلَ Bak, yetimin malını yemeyin, mal Ahitlere bağlı kalın, sadık oluruz. Her türlü ahit, askersin, mücahitsin, sen vazifenin hakkıyla eda edeceksin. Senin uhdene verilene sana ahad edilmiş olan vazifeye Bağlı kalacak ve vazifeye hıyanet edilecek. Asla! Kim olursa olsun, kim hangi şeyde çalışıyorsa, o kendisine verilen bir ahittir. Ondan ahit alınmıştır. Ona hıyanet etmeyecek. Hesap soracağım. Ve ile keyle keyli tartıyı vefalı yapınız. Vefalı yapmaktan kasıt nedir biliyor musunuz? Arapçada vefa ile evfa kelimesi mütevaffa kelimesi aynı gökten gelir. <gülüyor> mütevaffa dediğimiz zaman yani yaşama hakkını kendisine takdir edilen eceli tamamladı. Eksiksiz ve fazlasız. Buna vefa denir. Onun için dediğimiz zaman ne fazla ne eksik anlamıdadır. Tartıyı ne fazla ne eksik yapma anlamındadır. İza kiltum tartınca Wazinu bil qistasil mustaqim ve mustakim doğru olan adil olan bir ölçekle tartınız. Qistas ölçek demek. Zelika <gülüyor> hayrun ve ahsanu tevilah. Bu her şeyi aslına irca etme Allah'ın dilediği şekilde görev yapmak için daha hayırlı ve daha güzel olandır. Daha hayırlı ve daha güzel. Şimdi hayır da kalktı, daha güzel de kalktı. İkisi de kalktı. için Adam ürün sürüyor piyasaya. Aa, bir de 2 yıl, 3 yıl sonra her neyse şikayet olursa diyelim anlaşılıyor ki adam 200-300 gram eksik satıyormuş. Veya ürünün içerisine 100 gram, 200 gram fazladan katkı maddesi katıyor. Ye babam ye. Biber adına adam talaş piyasaya sürüyor. 3 ton, 5 ton doyuyor. Bilmiyorum ne yapıyor. İçine birazcık biber katıyor. Hadi sana biber. Şu zulme bakın. Şu vahşete bakın. Bunların dini olsa ne olmasa. Allah merhamet etmeyecek. Allah o topluluğu helak edecek. Hiç iflah olmaz, asla rekat yetmez. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَدَ كُلُّهُ لَاكِ kana عَنْهُ مَسْئُولًا Bu ayet-i kerimeye sık sık çeşitli münasebetlerle değinmişizdir derslerimizde. Buyurur ki Allah Azze ve Celle sakın ha sakın ilmin olmayan şeye Şeyin arkasına takılma. Buradaki ma لَيْسَ لَكَ بِهِ Yani cehalet de bir şeyin arkasına takılma. İslam'da cehaletin zıttı nedir? İlimdir. İlim neyin ifadesidir? İlim, iman ve İslam'da yapılan amelin adıdır. Buna ilim denir. Buna ilim denir. Dolayısıyla Cehaletle bir şeyin arkasına takılma, ilmin olmadan. Bilmiyorsun bir şey savunma. Bir şey batıldır, o, o şey batılın arkasından gitme. Allah katından bir hüccet olmadığı sürece, çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi kullu ulaike anhu mes'ûla, ilmin olmadan, ilim sahibi olmadan takip ettiğin her şey, İddia ettiğin her şey, savunmuş olduğun her şey, işlemiş olduğun her şeyden kulak, göz ve kalp hesap verecektir. Ya, demek ki kulağın, gözün ve kalbin hesap vermesi nedir? Orada konuşacağı gibi yarın Allah katında dile geleceği gibi artı azabı hak etmişse azaba düçar olacak. Kulak, göz ve kalp de insan demektir insan azap görecek onun için ha ilminin olmadığı şey kulak verme cehalet mi kulak vermeyeceksin bilgi yok Allah ve Resulünden sana Allah katından bilgi gelmemiş bir hüccet yok onu işitmeyeceksin ona kulak vermeyeceksin o gözünle ona şahit olmayacaksın ve kalbinle de onu sevmeyeceksin öyleçi açtığın zaman hesap muhakkaktır. Ve tamşi fi'l ardı maraha. Innaka lan tahriqa'l ardı ve lan tabluğa'l Sakın yer yüzünde şımararak yürüme. Sakın yer yüzünde şımararak yürüme. İnneke lan tahriqa'l ardı sen asla ve asla hiçbir zaman yeri delip yaramayacaksın. Yaramazsın. Kim ne kadar böbürlenirse böbürsün yeri yarıp da ayakıyla içerisine yani ne yapsa yere ne, ne kadar böbürlenirse böbürlen toprak aynı topraktır. Toprağa hiçbir şey olmaz. Ve dağlara da boyun ulaşmayacaktır. Yani uzunlukta da dağlara yetişemezsin. Ne kadar kibirlenirse kibirlen yeryüzü kadar büyüklenip Büyük olamasın, ağır olamazsın. Ne kadar böbürleri büyüklenirse büyüklen, dağlar kadar büyük olamazsın. Yani senden büyük dağlar var. Bırak senden büyük Allah var. Demek ki tarafa senden büyük dağlar var. Sen ne böbürleniyorsun? Paşa bizde büyük develer var. Bilmiyorum hayvanlar var işte. Fil var. Yani burada Allah-u Teala Müslümanların gerçekten yani hem bizi ekonomide, hem iktisatta, hem infakta, hem anne baba babayla muamelede, hem fakirle, hem yoksulla, yetimle, değil mi? Yolda kalmış kimsesiz insanlarla ilişkimizi, muamelemizi ne yapı, düzene sokuyor. Hem de kendi nefsimizde Allah arasında nasıl olmamız gerektiğini Allahu Teala kitabında bize öğretiyor. Kullu zelike kana seyyûhû inda rabbike makruha bütün bunların hepsi yani nedir? Hepsi yukarıdan aşağı yasakladıklarının hepsi. Ve en son yeryüzünde kibirle yürümekte dahil bunların hepsinin kötülükleri hata olarak Rabbin katında mekruhtur. Allah tarafından sevilmeyen, Allah'ın hoşlanmadığı şeylerdir. ذَلِكَ مِمَّا اَوْحَى اِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ geldik olay işte. Bunun adına Allahu Teala ne diyor? Hikmet diyor. Bu şeriatın adına ilahi bu emirlerin ve ahlakın adına Allahu Teala hikmet ismini veriyor. Velike işte bu mimma ohai ileke rabbuka min el hikmeti. Rabbinin sana hikmetten vahyettidir. Hikmetten vahyettidir. Onun için Allahu Teala Kur'an'da hem levh-i mahfuzdaki ilme hikmet ismini verir, hem Kur'an'a hikmet ismini verir, hem de şeriatına, bu emir ve yasaklarına hikmet adını verir. Ve la tec'al ma'a'llahi ilahan akara sakın ha sakın. Allah'la beraber başka bir ilah edinme. Ya ilah ortaya getirme. Yoksa fetül ka Fi جَهَنَّمَا مَلُوْمًا مَدْحُورًا Yoksa cehenneme kınanmış ve küçültülmüş olarak sokulursun. Atılırsın. اَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَن۪ينِ وَاتَّغَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ اِنَاثًا اِنَّكُمْ لَتَكُولُونَ قَوْلًا عَذ۪يمًا Burada Mekkeli müşriklerin inas ve itikatlarına Allahu Teala değiniyor. Onlar kimi zaman melekleri Allah'ın kızları olarak, melekleri dişiler olarak, kadın olarak tavsif ederlerdi. Allah Azze ve Celle burada bu kafirleri ne yapıyor? Kınama mahiyetinde. Efe asfâtum rabbukum bil benini Rabbiniz, Rabbiniz size erkekler verip de kadın melekler mi edindir? ve takaza min el melaiketi inase yani eşler medet din size oğullar verecek oğullar sizin olmuş olacak kadınlar da haşa melek Allah'ın dişi kulları olacak melekleri olmuş olacak veya melekleri dişi edinmiş olacak diyelim bu mümkün müdür diye Allah Teala böyle midir ki acaba kumle letekûlûne kavlen azîme siz gerçekten çok büyük olan bir söz söylüyorsunuz. kavlen azîmeden maksud yani azabı büyük olan bir söz söylüyorsunuz. Allah katında cezası, mekruh oluşu, günah ve cürüm oluşu veya küfür oluşu çok büyük olan bir söz söylüyorsunuz. Evet, inşallah burayla İtip edelim buraya kadar. Gelecek dersimizden itiparın. Şimdi eşit. O numara. Allah'a hamd ve Rasul sallallahu aleyhi ve sellem. Bundan bir önceki dersimizde Allah Azze ve Celle'nin Rasul sallallahu aleyhi ve sellemin şahsında ve doğrudan doğruya bize de hitap olmak kastıyla birçok emir ve nehirlerini görmüştük. Onları burada kısaca hemen özetleyip geçelim ki geçen derste bulunmayanlar bunları ne yapsınlar? İnşallah duymuş olsunlar. 22. ayet-i kerimede Allahu Teala kendisine şirk koşulmamasını Rasulünden istiyor. 23. ayeti kerimede ancak Allah'a ibadet etmemizi Allahu Teala bizden istiyor ve anne babamıza iyiliği emrediyor. Ve onlara kesinlikle kötü söz söylememeyi, incitici söz söylememeyi, onları aşağılayıp küçümsememeyi Allahu Teala emrediyor. 24. ayette onlara rahmetle, şefkatle ve merhametle davranmamızı ve onlar için Allah'tan rahmet dilememizi, onlara dua etmemizi Allahu Teala emrediyor. <gülüyor> 26. ayet-i kerime de yakına miskinlere, yoksullara yolda kalmış olan kimselere yardım etmemizi istiyor. Ve malımızı da saçıp savurmamamızı bizden talep ediyor. Hem infak olacak hem de savurganlık ve saçıp savurma yoktur. Çünkü böyle yapanlar diyor Allah Teala mübezzirin şeytanların kardeşleridir. Bakın hem Hakkinden fazla malı israf etmektir, uygun değil. İnfak etmemek de Allah katında övülen güzel bir amel değildir. Her ikisi de kınanmış olan amellerdendir. <gülüyor> 29. ayeti kerimede 28 ve 29'da yakına, yoksula, yetimlere... E, bir şey verilemediği zaman dahi onlara iyi söz söylenmesi Yaptık güzelce ve akraba. akraba tabii yani kan akrabalığı olanlar 29'da hem cimriliği Allahu Teala kınıyor ve hem de eli sonuna kadar açmayı kınıyor vasat ümmet yani İslam'ın özelliği bu çünkü e, başkası aç kalır veya rızıksız kalır. Hiçbir şey eldemez korkusuyla. Ne elindeki nitpi çıkaracaksın? O da lazım birilerine yine. Ne de elini tamamen, değil mi? Bağlayıp bir şey vermezlik yapmayacaksın. Çocuklarınızı öldürmeyiniz. Neden açlık korkusundan? 31. ayetlerine. 33, 32. Zinaya yaklaşmayınız. Zina etmeyiniz demiyoruz. Zinaya yaklaşmayınız. Çünkü vale bu zina. Zinanın kendisi zaten haramdır. Ona yaklaşmak için vesile lazımdır. O vesilelere yaklaşmayınız aslında. Dolayısıyla helale götüren her şey helaldir. Harama götüren bütün vesileler de haramdır. Hangi yani itikadi, ameli, ne olursa yemeğiyle, içmeyle ilgili olsun. Hakayitle ilgili olsun, harama götüren, küfre şirke götüren vesilelerde nedir? Küfür ve şirke dahildir. İşte Allah'ın haram kıldığı hak hariç, ancak bir hak ile Allah'ın haram kıldığı nefsi öldürmeyiniz. Yani pisas vardır, mürtet olmuştur, kasteli insan öldürmüşlerdir. Bunlar hariç kimse öldürmeyiniz. <gülüyor> Eğer böyle bir, bir, bir şey yaparsanız, yani birisi birisini öldürürse, siz de katili, katile cezayı, yani kısası uygularken haddinizi aşmayınız. Sadece ona cezayı uygulayınız, başkasına uygulamayınız. Yetimin malına ancak iyi bir yolla yaklaşınız. Ta ne zamana kadar? işte buluğu erinceye kadar. Ahde vefa gösteriniz, çünkü ahitten sorulacaksınız. Adamın da anlaşma yaptık, iş yaptık, o ahdimize bağlı kalırsınız. Tartıyı, kileyi aslında bu tartı değil. Çünkü kile Anadolu'da hazır olan ölçeklere denir. Ondan sonra adil olan dost doğru bir ölçekle de ölçünüz. Bir şey ölçtüğünüz zaman, tarttığınız zaman onu adil olarak yapınız. Burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e hitap fakat bize aslında hakkında bilgin olmayan ilim olmayan şeyin arkasından gitmeyene yani bir şeyde ilmin yoksa yani o hak mıdır, batıl mıdır belli değilse sakın da sakın onu izleme. Onun ardına düşme. Çünkü göz, kulak ve kalp ondan hesap verecektir. Yeryüzünde şımarık yürüme, kibirlenerek, böbürlenerek yürüme. Çünkü sen asla yeryüzünü yaramazsın. O vurup ayaklarını vurmayla, kibirlenmeyle, böbürlenmeyle ve dağlara da uzunlukta erişemezsin. Bunları hepsini allah Teala 39. ayet-i kerimede hikmet adını veriyor. İşte bu, sana Rabbinin hikmetten vahyettikleridir. Bütün bu Allah'ın emrettiği şeyler, yapın dediği ve nehlettiği şeyler bunlar hikmetlerdir. Biz de onu Allah'ın şeriatı olarak tanımladık. Şeriatın emirlerine de ne denir? Şeriatın kendisine de ne denir İslam'da? Hikmet denir demiştik. Evet, Estağfirullah, Bismillahirrahmanirrahim. Ve laqad <Sessizlik> sarrafna fi hadzal Kur'an liyezekru ve ma yaziduhum illa biz, andolsun ki bu Kur'an'da sarrafna, sarrafnanın maksadı, ayetlerimizi veya şeriatımızı, gönderdiğimiz hikmeti, biz muhtelif yönleriyle insanlara anlattık. Yani öyle bir anlatış tarzı ki, o anlatış tarzında dünyanın neresine giderseniz gidiniz, İnsanların hiç birisi bunu inkar edemeyecek şekilde bu hakikatleri ve gerçekleri kabul eder. İşte bazı Avrupalı filozofların yani tabii kanun dedikleri Türkiye'de de bazıları sık sık mı tekrarlıyor. Yani e, Allah'ın dini ifadesini, Allah'ın şeriatı ifadesini kullanmaktan imtina edip çekinenler, kınanmaktan korkanlar tabii kanun diyorlar. Mesela Hatemi falan öyle söylüyor sık sık. Tabii kanun Belki Batılıların anlaması noktasında örnekler verildiği zaman söylenebilir. Ama çünkü burada kamuoyen tamamı Avrupalı değil, tamamı Hristiyan değil. Bu emirlerin tamamı dünyanın neresine giderseniz gideniz bütün insanların kabul ettiği şeylerdir. Öyle mi değil mi? Yani şimdi Amerika'da bir malı ihraç eden adam veya Çin'den, Hindistan'dan, bilmiyorum, Japonya'dan bir malı dışarıya ihraç eden adam... Onun milimi, milimine kadar, gramına kadar hesaplıyor. Ekvatorda ağırlığı ne kadar olacak? Güney kutbunda ve kuzey kutbunda ağırlığı ne kadar olur? Onun hesabını yaparak ona göre gönderdiği yere malı ona göre tartıp koyup gönderiyor. Bu uluslararası bütün insanların vicdanının kabul ettiği bir gerçektir. Çünkü bu bir ahittir. Karşılığında size para vermiştir birisi. Değil mi? Hesabınıza para çıkarmıştır. Siz de o malı Dakik bir şekilde ona göndereceksiniz. Eksiksiz ve kusursuz olarak. Şimdi bunların hepsi bir tane emrin mesela tartıyı ve kileyi veya ölçüyü başka ayetlerde. Düzgün yapmak. Dünyanın hangi yöresinde kınanır? Hangi millet bunu kabul etmez? Kabul etmem bir tek millet yok. Hatta hayvanlara bile yemek verirken belki bir şey verirken biz anlamayabiliriz ama birisine çok birisini az verdiğimiz zaman inanki ki hayvanlar bile anlar bunu. Öyle mi değil mi? Hayvanlar bile bunu anlar. Ama ifade edemezler o başka. Dolayısıyla Allahu Teala'nın bu emirleri hikmet olarak ifade etmiş olmasının da ayrıca önemli bir taraf var. Ve tasrif fiili Kur'an-ı Kerim'de ayetlerin muhtelif cihetlerini, şeriatın muhtelif taraflarını, insanlar akılları özellikle Mekkeri müşriklere tabii yönelik iniyor ayetler, akılları alsın ve idrak etsinler diye. Artı dikkat ederseniz İsra suresi Resul sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç'la ilgili değil mi? İsrail'e ilgili inen bir suredir. Ve bu sure İsra suresinin bir diğer adı da dersin başlangıcında ta ilk derslerde demiştik ki bir diğer adı da İsra Beni İsrail suresidir. İsrail oğulları suresidir. Çünkü İsrail oğullarının ne yaptıkları, ne yapacakları, tarihte başlarında neler geçtiğini ve kıyamete yakında ne olacağını Allah Teala bu surede haber veriyor. Ve bu işte velke mimma evha ileyke rabbuka minel hikme bu sana Rabbinin hikmetten vahiy Dediği şeyler var ya annelerinize, babanıza iyilik edin, teraziyi doğru tartın, ölçeyi doğru tutun, şunu şunu şunu şunu yapın. Ahdinize vefa gösterin, bütün bunlar Beni İsrail'in kendi arasında kaybettiği hasletler olduğu için Allahu Teala suretin, surenin, surenin e, hikmetinden olacak ki Beni İsrail'in yitirdiği bu güzel hasletleri orada tekrar hem Müslümanlara hem Mekkeli müşrikleri hatırlatıyor. Halbuki Mekkeli müşriklerle İsrail olarak arasında hiçbir ilişki yok ciddi bir ticari ilişki bile yok. Yani tanışıyorlar kabileler olarak, aşiretler olarak, Yahudilerle ama içli dışlı bir dini ilişki yok. Tanıyorlar birbirlerini fakat içli dışlı bir ilişki yok. Mekkeli müşrikler Yahudilerin şeriatına yani Musa Aleyhisselam'ın getirdiği ve İsa Aleyhisselam'ın getirdiği şeriata bağlı değil Mekkeli müşrikler. Buna rağmen Allahu Teala burada e, ben bir çalışmada bu bunları çıkardım. Eee takriben 30 30 civarında Allahutaala burada hikmetten bahsediyor. 31. ayetten 50'ye kadar demiştim. Yaklaşık 30 tane hikmetten bahsediyor. 30 tane şer'i meseleden bahsediyor. Bunların da birçoğu Allahu alem Beni İsrail'in sapıklıklarına işaret Yani Beni İsrail ana babalarına hırmetsizlik ediyorlardı. Beni İsrail çocuklarını da öldürebiliyorlardı. Sadece Araplar değil, bunu Araplara mahsus zannetmek doğru bir şey değil ve yanlıştır. Arapların bütün çağlarında, bütün hayatlarında çocuklarını öldürmek yoktur. Çok nadir dönemlerde olmuştur de bitmiştir. Mesela tartıya hıyanet etmek, ölçüye hıyanet etmek bu Yahudilerin meziyetidir. Bunu yaparlar. İşte efendim kendileri... Güye, haram olan şeyi yemezler ama başkasına yedirirler. Faizi kendileri güya yemez, başkasından alırlar, başkasına verirler. Leşi kendileri yemez, öl ölmüş, leş leş leş leş ölmüş hayvanı kesip başkasına satabilirler. Onlara bu helaldir. Ama dinimizde bu kesinlikle caiz değil. Yani İslam'da bütün peygamberlerin dininde bu haramdır. Dolayısıyla Allahu Teala bunları söylerken bunları söylerken hem Beni İsrail'in ahlaklarının bir kısmına işaret ediyor hem de onlar gibi olmamaları için Mekkeli müşriklere <gülüyor> hitap ediyor ve biz Müslümanlar iman ettikten sonra biz de muhatap oluyoruz. Şimdi Kur'an geliyor, kafirler, müşrikler iman etmiyor ama Müslümanlar iman ediyor. Fakat burada kafirlere gelen hitaplar muallakta mı kalacak? Öyle ya çocuklarınızı aşırı korkusuyla öldürmeyin. Tamam bu bizim için değildir. Mekkeli müşrikler içindir. Denilebilir mi? ta herkesi muhatap alıyor. Bütün iman edenleri muhatap alıyor. Onuca ve laka sarrafna fi hada'l-Kur'an'i bazı ayetlerde de min kulli mesel. Bu Kur'an'da burada min kulli mesel kelimesi zikredilmemiştir. Niye burada mefel kelimesi zikredilmedi? Diğer ayetlerde mesel kelimesi zikredilir. Birçok ayet-i kerimede mefel geçer. Mesel kelimesiyle beraber geçer. Burada Allah mefelin yerine el hikme kelimesini yukarıda zikrettiği için aşağıda velekeserrafna fi hadhal kuran min kulli hikmet demedi. Min kulli meselin demedi. Her mefelden ve her, her hikmetten andolsun Kuranda da zikretik demedi. Çünkü başka yerlerde Allahu Teala buna değindi. Ve iki ayet üstte de hikmet olduğunu bunların bu şeriatın hikmet olduğunu söyledi. Dolayısıyla velekeserrafna fi hadhal kuran den sura Min'le başlayan o kelimeyi zikretmedi. Min kulli mefer. o cümleyi, o da yan cümledir, tam cümle değildir Arapçada. Car mecrudur, şibhü cümledir. Cümle benzeri bir ifadedir, tam cümle değil. Liyezzekkaru, hatırlasınlar diye. Liyezzekkaru. Liyezzekkaru yani liyetezzekkaru. Tezekkür etsinler. Tezekkürün anlamı, bir olayı yaşamaktır. Yani aklen, zihnen, fikren bir şeyi kabul etmek ve amel olarak onu yapmaktır. Emirlere uymak, nehilerden kaçınmaktır. Tezekkür budur. Bir insan ameliyle bir şey yani fiiliyatta kaçınmıyorsa bir batıldan sözle onun edebiyatını yapıyorsa hayır bu insan tezekkür ve zikir ehli değildir. Zikir ehli dediğimiz insan hem fiilen hem kavlen kendisinden isteneni yapan yani Rabb'i tarafından istenen şeyi yapan kimsedir. Ve ma duhum bizim Kur'an'da bütün vecihleriyle onlara hikmetimizi ve şeriatımızı göstermemize rağmen ki hatırlasınlar diye fakat ve ma yziduhum illa Bu onları dinden ve İslam'dan nefret etmekten başka bir şey onların yanında başka bir şey artırmaz. Yani onları ancak nefretlerini artırır anlamındadır. Şimdi siz kafirlere deseniz, şimdiki mürtetle ve müşriklere deseniz ki şunu şunu şunu yapmayın. Onların nefretini artırır. Niye? Çünkü onların nezdinde artık insanlık ve uygar medeni olmak batılı olmaktır. Birisinin kitabını okuyorum işte. Adamın ismi Tüccarzade İbrahim diye bir adam. Avrupalılaşmak üzerine bir kitap yazmış. Kitabı getirmemişim. O kitabı Gündoğan yayınlamış. o kitabı okuyacaksınız, orada ne kadar sinsi ve ne kadar hain, ne kadar münafıkça üsluplar kullanıyor. Osmanlı'nın son dönemlerinde, 1912'li yıllarda, adam işte Osmanlı'da kadının durumunu inceliyor. Müslümanların kadınları çalıştırması veya okutmaması, bilmiyorum, beraber oturup kalkmamalarını eleştiriyor. Güya bizim geri kalmamız ve kadınlarımızın ahlaklarının güzelleşmemesinin sebebi işte e, birçok kötü fiillerin kadınlara yönelik yapılmasının nedeni kadınla erken yan yana olmayışı, beraber olmayışı, iç içe yaşamayışları birbirlerine vahşi birer hayvan gibi birbirlerinin dışında birbirine yabancı, aykırı cinsler olarak yaşamalarındandır diyor. Sebep buymuş. Ama efendim diyor biz Avrupalaşmayı istiyorsak da diyor bu demek değildir ki kadın erkek beraber karışarım, tango yapalım, dans yapalım, birahanelere gidelim işte içki içelim açık toplantılarda işte kadınlarımızı kızlarımızı dekoldek soka sokaklara çıkarım demek istemiyoruz diyor. Bakın yani adam aslında hem o işi yapacak ortamın hazır diyor, o ortama seni çekiyor insanları çekmeye çalışıyor hem de o ortam kötüdür. Niye? Çünkü henüz Osmanlı'nın son döneminde insanlara her şey böyle alenen söylemek zordu. Dolayısıyla ne yapıyor? Takliye yaparak, sureti alttan görünerek hem batılını, zehirini anlatıyor, hem de yarın o işte böyle yapmak hoş değildir dediği şeyin altyapısını, temelini, kaynağını oluşturmaya çalıştı halde adam işte bunu bizim kötü ahlakımızın sonucu olduğunu, Avrupalılarla ilerlemesinin iyi ahlak sonucu olduğunu yani kadın erkek birlikteliği, beraberliğinden e, bunu neşet ettiğini söylüyor. Şimdi bunu bu insanlara söyleseniz onların nefretini artırmaktan başka bir işe yaramaz. <gülüyor> Tabi buraya kadar çeşitli hikmetlerden e, ve İslam'ın getirdiği güzel hasletlerden bahsetti. Bugün e, işte Birleşmiş Milletler denilen kurum, bütün kur, bu Kur'an'i emirlerin gölgesinde birçok emir, şey tasarlarını gerçekleştirmiş durumda ama yaptırım gücü olmadığı ve Yahudilerin kontrolünde olduğu için tamam mı güçlü olan devletler oradaki o ilkeleri de kendi leylerine kendi çıkarları için kullanıyorlar. Fakat onların insanlık hakları veya insan hakları dedikleri ilkelerin tamamını Kur'an 1400 yıl önce zikretmiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanlara hayvanlara, çocuk çocuğa, kadına, herkese ilişkin hakları değil mi? İlahi hakları sorumlulukları Allah-u Teala zikretmiş ve bunları beyan etmiş. Ama güçlü bir Müslüman devleti olmadığı için Müslümanlar güçlü olmadıkları için dünyada fakir fukaranı güya mazlumun yanında olan kim oluyor? Üstad kapitalist, mazlumu sömüren, fakiri sömüren onun ülkesini talan edip işgal eden bir varil petrol için binlerce insanı öldüren Avrupalı, Amerikalı oluyor. Düşünebiliyor musunuz? <gülüyor> Bu tamamen Müslümanların gerilemesinden kaynaklanıyor. Ulau kana ma'hu alehe kema yekuluna iden lebtagu ila zil arşi sebila. Tabii burada bambaşka bir konuya girdi sure. Deki eğer Allah'la beraber başka ilahlar olsaydı onların dedikleri gibi cemaa yekulun iden halde lebtagu ila zil arşi Sevgi Allah'tan gayri haşa ilahlar olsaydı Allah'a ulaşmak için bir yol ararlardı. Yani onlar Allah'ın ilahlığını, en büyük ilahlığı haşa ki öyle olsun yüceliğini kabul etmeyeceklerdi ve Allah'la harb edeceklerdi. Ayet-i buna işaret ediyor. Onun için göklerde ve yerlerde birçok ilah olsaydı her ilah yarattığı ile beraber yok olur, helak olur giderdi Çünkü bir kavga edeceklerdi aralarında. Tıpkı Yunan mitolojilerinde olduğu gibi işte Zeus'un Olympus'a karşı savaşı, bilmiyorum kimin kime karşı kimin kime karşı savaşı, böyle e, hayali, gerçekte hiç olmayan fakat e, masalımsı evet. insanları korkutmak ve hegemonya altına almak için evet. o gün Yunan sitesinin uydurduğu bu yarı insan, e, işte yarı görünmez mahluk neyse o türden icat ettikleri Tanrılar uğruna Yunan toplumu yüzyıllarca savaşmıştır. Birbirlerini katletmişlerdir. Aşiretler ve kabileler Haşa öyle olurdu. Subhanehu ve taala amma yekulun uluan kebira. Allah ne kadar münezzeh ve ne kadar yüce olmuştur? Onların söyledikleri o söze karşı. Ha, onlar ne diyorlardı daha önceleri de? Hani Allah'ın Çocukları var, Allah'ın kadınları var, işte melekler Allah'ın hanımlarıdır, eşleridir diye bir şey söz söylemişlerdi biliyorsunuz bir ayet-i kerime yukarıda Allahu Teala da onlara çahap olsun diyorsun. Eğer böyle bir şey olsaydı ne gökte ne yerde bir nizam, bir düzen kalmazdı. Allah onların söylediklerinden ne kadar münezzeh ve ne kadar yüce olmuştur. Tusebbihu lehu semaratu seb'u vel ardu ve men fihinne. تُسَبِّحُ Burada, تُسَبِّحُ لَهُ ile تُسَبِّحُ arasında fark vardır. تُسَبِّحُ لَهُ ve تُسَبِّحُ arasında fark vardır. تُسَبِّحُ لَهُ ibadet eder anlamındadır. Yani kulluk eder, itaat eder anlamındadır. Ama, يُسَبِّحُ deseniz, o farklıdır. Tesbih eder. Zikretme anlamında. Fakat buradaki tusebbihu lehu her şey ibadetini, taatini onun için yapar. Allah için yapar. Kimmiş o? Tusebihu lehu essemavet. Esseb. Yedi semavat. Yedi semavetin ne olduğunu Allah'tan başka kimse bilmez. Bazı hadislerde semavatla ilgili tanımlar gelmiştir. Kısmı bazıları zayıf, bazıları sahihtir. İşte semaların genişliğini ee, anlatıyor. Cennetin genişliği işte bizimle en yukarıdaki semanın genişliği kadar. Yani buradan işte görebildiğimiz semalar neyse ve Allah'ın ayette kastettiğini ise bilemiyoruz. Cennetun arduhâ ke ardis semâvâti vel ard. <artı> Öyle bir cennet verir ki Allah orada kullarına onun genişliği göklerin ve yerlerin genişliği kadar. Yani bu yalan mı Şimdi Kafirler kendi gözleriyle görüyorlar. İşte Mars'a araç gönderiyorlar. Bilmiyorum nereye, ne gönderiyorlar. Mars'a radyo dalgası 30 dakikada gidiyormuş. Basit bir olay değil. Epey mesafeymiş. 30 dakikada ancak Mars'a radyo dalgası ulaşabiliyor. Şimdi bir de milyonlarca ışık gidi ötede yıldızların olduğundan söz veriyorlar. Pekala Allah doğru söylemiyor mu? Allah bu gerçekten haber veriyor ama onlar Allah'a iman etmiyorlar. İman etseler Hristiyanlar Allah'a ortak koşarak iman ediyorlar. Yoksa yaratma cihetinde kainatın Rabbi ve Maliki olma cihetinde onların bizim, bizim aramızda hiçbir ihtilaf yok. Hiçbir problem yok. Onları da kabul ediyorlar. Öyle olmasa Adamlar birçok kitap yazıyorlar işte fizik Allah'a davet ediyor, ilim, imana davet ediyor diyorum ne diye. Adamlar birçok kitap yazıyorlar bu konuda. Ama şirk var uluhiyette, ubudiyette Allah'a ortak koşuyorlar. وَمَنْ ف۪يهِنَّ Yedi gök ve yer ve hem yerde ve hem gökte olanlar anlamında olanlar Allah için tesbihatta bulunurlar. Tabi Allah için tesbihatta bulunmak Allah'a itaat ederler. Allah'ın emrinden dışarı çıkmazlar. Her şey Allah'a mabuttur. Yani kuldur, aptır. Ama siz diyorsunuz ki melekler Allah'ın eşleridir. Yani bu sözü nereden çıkarıp söylüyorsunuz? Ve min şey'in illa yusabbihu bihamdihi. Ve la taftahuna tasbihahu. Burada da başka bir ifade geçti. Dikkat ederseniz. Ve in min şey'in Hiçbir şey olmasın ki. Ne var ise kainatta gördüğümüz, görmediğimiz, bildiğimiz ve bilmediğimiz Allah'ın malumu olan, Allah'ın ilminde olan her şey ve in min şey. hamd rabbika قبل طلوع الشمس Rabbinin hamdi ile güneş doğmadan önce ve güneşin batımından önce hamd et. İbn Abbas radıyallahu anh diyor ki bu ayet namaz ayetidir. Buradaki fesebbih bi hamdi rabbika ifadesi Namaz da Allah'a tesbih edip Allah'a hamd etmektir. Şimdi bu ayete, bu tefsire açıklamaya göre acaba diyebilir miyiz ki bütün kainattaki her zerre Allah'a bir nevi ibadet ediyor, namaz kılıyor. Velakin la tefgahûne tesbihahum. Fakat siz onların tesbihlerini fıkh etmezsiniz. Fıkh etmek, derin anlamda bilgi. Yani içinde cehl olmayan, içinde hikmet olan değil mi? Bilgiye biz ne diyoruz? Fıkıh diyoruz. içinde şek, şüphe ve cehl olmayan bilgiye biz Kur'an'da yahut İslam, e, islam İslami sılahlarda ne diyoruz? Ona fıkıh diyoruz. Tabi bu fıkıh Kur'an'ı anlamda imanı ve itikadı içeren bir kavramdır. Yani siz eğer tevhid üzere değil, Allah'a ubudiyet üzere bir amel işlemiyorsanız, sizin sahip olduğunuz bilginin adına fıkıh denmez. Ya bilme yeteneğinize fıkıh denmez. Ancak siz tevhid ehli olacaksınız ki, Allah'a kulluk üzere olacaksınız ki sizin o yeteneğinize o ilminize fıkıh denilsin. Yoksa Cahillere, bid'at ehline de zahiren yani fıkıh ehli denilebilir. Bugün söylendiği gibi. Adam diyor biz de bugünün fâhihleriyiz diyor. Ben de diyor Ebu Hanife'yim diyor. Bir Ebu Hanife gibiyim. Ben de diyor bir Şafii kadar biliyorum diyor. Şafii benim kadar diyor bir şey bilmiyordu diyor. Adam. Ebu Hanife'nin benim kadar bilgisi yoktu diyor. Böyle şumaran böyle hak böbürlenen insanlar gördük maalesef. Demek ki yeryüzünde her şey Rabbini tesbih eder ama biz o tesbihatı bilmeyiz. Yani, suların tesbihi, kuşların tesbihi, denizlerin, rüzgarların, ağaçların tesbihi, gece işittiğiniz rüzgar sesleri, yağmur, bulutların hareketleri, denizdeki balıklar. Her mahlukatın ve her şeyin kendine göre tesbihi Allah'a zikretmesi ve ibadeti vardır, fakat biz onları anlamayız. Kimisi atomların hareketini Allah'a tesbih etme şeklinde tanım getirmeye çalışıyorlar ayetin doğrudan doğru bunu kastedip edip kast etmediğini biz bilmiyoruz. Çünkü eğer onların hareketini tesbih olarak yorumlarsak, hamd kelimesini nasıl açıklayacağız o zaman? Diyor ya allah Teala, وَهِمْ مِنْ Hiçbir şey olmasın ki kainatta illa يُسَبِّحُ bihamdihi Allah'a hamd ile, Allah'ın hamdi ile Allah'a tesbih eder. Allah'a tenzih eder. Yani kainattaki hiçbir zerre Allah'a şirk koşmuyor. Allah'a ortak koşmuyor. Yani atom zerrelerin hepsi. Kainatın hiçbir zerresi Allah'a ortak koşmuyor. Böyle bir iftirada bulunmuyor. Böyle bir şey söylemiyor. Yani Nevton'un kanunları demiyor ki Allah yok haşa. Laboziye'nin bilmiyorum kanunları Allah yok demiyor. Öklit teorisi Allah yok demiyor. Kim diyor Allah yok diye? La'in mel'un şeytan insanlara söyletiriyor. Yoksa insanlar şeytandan daha büyük bir günah işlememişlerdir. En büyük günah şeytan işlemiştir ve onun talebeler de insanlar oluyor. Onun için diyor ya ya Rabbi La'htenikenler zürriyetehum illa galila. Onların zürriyetinden birçoğunu saptırayım Çok azı hariç. Çok azı hariç onları saptırayım. Bana izin ver ya Rabbi diyor. Mademse ben imtihan etti, okullarını da imtihan et, et bakalım. Yani onları bana üstün kıldığını söylüyorsun. Bana Adem'e secde etmemi emrettin, ben de etmedim. Madem onlar üstündür, daha senin katında değerlidirler, o zaman sen kulluk yapacaklarım, yapmayacaklarım bir ısına verir, onlarla bir imtihana sok. Şeytan bunu talep ediyor. Allah-u Teala da imtihan ediyor. Tamam sen öyle istiyorsan hadi. Tamam. Salihler hariç, sen ve seninle beraber olanları hep cehenneme dolduracağım diyor Allah-u Teala. İnnehu kâne halîmen gafûrâ. Allah gerçekten halim, halim ve çok bağışlayıcıdır. Ne demektir halim? Halim, şirket küfre ve çok ağır olan bir söze karşı e, yumuşak muamele etmek. Yani e, ceza verdiği zamanda veya düzeltmeye kalktığı zaman da hilm muamele etme olaydır. Hilim, şefkat ve rift ile muameledir. Herkes halim olamaz. Onun için yani halim olmadığımız zaman halimin yerine cahil, cehl sıfatı girer. Allah bu iki sıfatını zikredir, halim ve gafur. Bakın siz göklerin ve yerin parçalanmasına neredeyse sebep olacak bir söz söylüyorsunuz. Tekadus semavatı yatafattarra mi faukihinne. Allah öyle diyor. Yahudilerin, Hristiyanlar dediler ki İsa Allah'ın oğludur. Çok büyük bir söz. Bunların sözünden neredeyse gök paramparça olacak üzerlerinde diyor allah Teala. Niye paramparça olacak? Çünkü bütün kainat zişi'urdur şuur sahibidir. Bütün kainat zerrelerinin hepsi Allah katından bir tedbir, bir ilim, bir hikmet, bir düzen ve bir takdir ile vardır ve onunla yaşıyor. Bir bir atom bir atom zerresinin işte artık ona ne diyorlar? Atomun çekirdeği. Onun etrafındaki elektronların hareketi Saniyede bir buçuk milyon mu, on beş milyon kez, kendi etrafında küçük bir yerde, minicik iğne başından daha küçük bir yerde, milyonlarca, yüz milyonlarca kez hareket ediyor, durmuyor bir yerde. Ve öyle şiddetli hareket var ki, bu hareketin hiçbirisi birbirine çarpmıyor. Elektronlar çarpışmıyor saniyede bir buçuk milyon ve daha fazla belki de ben yanlış bilmiyorsam hareket var. Yani biri diğerinin yanından bir saniye içerisinde bir buçuk milyon kez geçiyor ve hiç çarpışmıyor. Bugün ilim dedikleri şey bunu ispat etmiştir. Şimdi bütün kainat bu şekilde Allah'ı tesbih ediyor ve hiçbir şey Allah'a isyan etmiyor. Ve onlar insanların belki söylediklerinin de farkındalar. Çünkü Allah'ın kuvvet ve kudretiyle bugün biz biliyoruz ki artık her şey iyice, yakinen öğrendik. Kur'an da söylemiştir bunu. Yani Kur'an'a iman edenler bunu bilir. Adam küçücük bir kağıda her şeyi yerleştiriyor işte şu kadar şeye. Milyarlarca bilgiyi yerleştiriyor. Milyarlarca ki Küçücük bir disket. Dört tane metal parçayı bir araya getiriyor, işte bir enerji, tamam bak şu sesi kaydediyor, buraya getiriyor. Kaybolan hiçbir şey yok. Her şey mahfuz ve her şey kaydediliyor. Bunu zaten insanlar görüyor şimdi. Onun için Allah, onların o kadar büyük zulümlerine ve şirklerine, onun için Allah Azze Celle buyurur, اِنَّ şirke لَا ظُلْمُنْ Lokman suresinde Lokman aleyhisselam oğluna nasihat ederken öyle diyor ya bu neyye la tuşrik billah oğulcum Allah'a ortak koşma inne şirkele zulmun azî şirk gerçekten çok büyük bir zulüm neye büyük bir zulümdür hem Allah'ın esma ve sıfatına Allah'ın hukukuna hem kendi kulun kendi haklarına hukukuna tecavüz hem bütün kainatın her zerresine haksızlık ve tecavüzdür. Yani kainatta nizamın başı boş olduğunu, o nizamın, hiç kimsenin o nizamı yani yaratmadığını, Allah'ın da yaratmadığını kendi başına olduğunu söylemek. İşte bu Allah'ı inkar olaydır. Allah'ı kabul etme olayıdır. Onun için halimdir, sabreden. Ğafurdur. İstighfar ederseniz bağışlar. Niye hatırlatılıyor burada iki sıfat? Yani Allah hemen acilen insanların insanlara muamele ettiği gibi sizin bu küfrünüzden ve isyanınızdan hemen siz cezalandırmaz, beklemenize. Siz intihar eder, size müjdet verir. Tövbe ve istighfar ederseniz de Ğafurdur. Çok bağışlayıcı. Bir Allah'ın insanı imtihanı vardır. Allah insana bir yol çizmiştir. Her insan için. İman ve onun karşısında olan küfür ve dalalet yolu. Akıl denen nimet vermiştir. Akıl yetersiz kalacağı için de Allah-u Teala peygamberler göndermiş. Peygamberler göndermeseydi de aklımızda şaşırsaydık insanların Allah karşısında huzurunda mazeretleri olurdu. Ya Rabbi sen Bizi dünyaya mi? aklımızda bilemedik, şaşırdık. Sana ibadet kulluk edecek yere kötülük yaptık, inkar ve şirk üzere yaşadık. Fakat sen bize bir yol gösterici gönderseydin, demesinler diye Allahu Teala peygamberler Onun için insanların mazereti kalmamıştır. Ha, Niçin inkar ediyorlar, kendi açılarından, yani onların nefislerin nefislerindeki mi değerlendirmek açısından bu ayrı bir mesele. Oturup özel konuşabiliriz. Niçin inkar ediyorlar? Maksatleri nedir? Aslında inkar edişleri ölümün gerçekliğindendir. Ölümün mutlak gerçekliği ve insanın bedeninin yavaş yavaş ölmesi ve yok olması. Onların nefislerindeki arzu ölmemektir. Ebedi yaşamak, ölümsüz olmaktır. Ama şöyle kulaklarını açıp da bir baksalar, gözünün üstündeki perdeyi kaldırsalar, bakacaklar ki, Aa, o istedikleri şeyi zaten Allah vermiş onlara. Ölümsüzlüğü ve ebediliği zaten vermiş. Çünkü bu bedenin burada duracak belli bir süresi vardır. Yani şunu yukarıya atarsınız, belli bir süre gider ve bir noktadan sonra tekrar sıfıra sıfırlanır bunun hareketi kütlesi orada sıfır olur ve geri döner. Bu sefer ikinci bir iğme hareket kazanır. ikinci bir kütle sahip olur ağırlığa. Bunlar, bunu bildikleri için bu gerçeği ve öbür tarafı inkar ettiklerinden dolayı da adamlar Allah'a ortak koşuyorlar, ahireti kabul etmiyorlar, bir sürü mazeretler beyan ediyorlar. Bunun temeli de nedir? Şeytan ve onların ölüm gerçeğini kabul edememeleri. Cidden insanların kafir olmasında ve ahirete iman etmemelerinde ölümün çok büyük bir payı vardır. Yani buradan başlarsak çok şey çözeriz. Yoksa işte ellerindeki bilgiler, felsefi bilgiler yok, tarihi metaliyelizm şunlardır, bunlardır işte. Bunlar hikaye. Bunlar tamamen teorik olan şeylerdir. Kısmen doğru şeyler çıkabilir içinde ama çoğu batıldır, yalandır. Çünkü daha Sovyetler düşmeden birçok yazar-çizer takımının Sovyetlerin dünyanın gelip girmiş işte tek adil ülkesi olduğu ve bütün dünyanın kurtuluşunun Sovyet ideolojisinde, komünizmde olduğunu, proletaryanın hakimiyetinde olduğunu söylüyorlardı. Aa, evet. Bugün proletarya kapitalist oldu. Bunlar değişken şeyler. Dolayısıyla e, insanoğlunun e, bu iman, iman etme ve inkar etme süreci devam edecek. Kıyamete kadar. Allah'ın bir imtihanıdır Bunda Allah'ın da takdiri, Allah'ın da hükmü var. Bunları da göz önünde bulundurmak zorundayız. Çünkü Allahu Teala küfrü ve imanı İnsanların önüne koymuş, peygamberleri göndermiş, akıl vermiş, artık seçmek bize kaldı. Biz ya doğruyu veya yanlışı seçiyoruz. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ bil اُمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ Kur'an'ı okuduğun zaman ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, biz جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا Sen Kur'an okuyunca veya okuduğunda müşriklere Resulullah her ayet gelişinde o ayeti gidiyor okuyor insanlara tebliğ ediyor. Seninle onlar arasına korunmuş bir perde koyarız. Ne demek korunmuş bir perde? Yani öyle bir çizgi, öyle bir koruma, ilahi savunma koyarız ki onlar onu aşamazlar. Onlar o perdeyi yırtamazlar. Burada Allah'ın koruması, Allah'ın Peygamber sallallahu aleyhi ve muhafaza etmesidir. Bu ayet-i kerimenin ifade etmek istediği, işaret etmek istediği budur. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dikkat ederseniz hicrete çıkarken ee, evini terk ettiğinde evini terk ettiğinde müşriklerin hepsi etrafını kuşatmıştı. Bekliyorlardı ama Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yâzir suresini okuyarak oradan ayrıldı gitti üzerlerine toprak attı bir avuç toprak ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i Dolayısıyla yani sadece Kur'an okumak kaf, ahirete iman etmeyenlerle bizim aramızda bir koruma duvarı ilahi muhafaza oluyor ise düşünün ki Kur'an'la amel eden hakikaten Kur'an'la hemhal olmuş olan insanları ve Müslümanları düşün Allah yolunda bir şeye kalkıştıklarında Allah'ın yardımı mutlaka onlarla beraber olacaktır. Ama buna iman etmek lazım. Mesela ben kendi hayatımda çok gördüm. Bazı şeyde tereddüte düşmem veya esef göstermiş olmamın yüzünden o işimin tamamen olacağı yerde o işimin tamamen olmalı yarısını olduğunu gördüm. Kusur ettim. Tam, tam teslimiyet gösterseydim hepsinin olacağını görüyorum. Tam tevekkül ettiğimde bütün istediklerimin olduğunu da gördüm. Ne evet. benim istediğim ne belki küçük bir şey işte. Allah, belki küçük bir şey istiyorsun. Ama oldu. Bu anı, o an benim için çok önemli olmuştur. Sizin için çok önemli olmuştur. Çünkü birçok şeyiniz artık onunla ilgilidir. Allah-u Teala'nın yardımı geliyor, bu işiniz tamamen hal oluyor. Ama yarım oldu o zaman, tam teslimiyet olmadığı zaman Allah'ın yardımı tam gelmiyor. Ve <gülüyor> jallana ala qulubihim akinna an yafqahuu wafi azaanihim Biz onların kalplerine ekinle, ekinle, bazı şeylerde, tefsirlerde ve bazı işte meallerde onun perdeler olduğu şeklinde anlatılır. Fakat buradaki kin, bir şeyi zaptulat altına alıp bağlayan, sanki kafese koru gibi bir alet ismidir. Biz onların kalplerin üzerine... Sonra benim farmakçılık var atar. Ben kafes kardeş gibi. Hongar kalplerini... Niçin? O tükürlerine... fısk sözü günah olan isyan olan sözler tamam mı özellikle fısk hücra dair olan sözler şeytanın çok sevdiği sözlerdir. <gülüyor> Terabbeke fil-Kur'anu vahdehu ve lla ala adbarih nufura ey rasul sen Rabbini Kur'an'da yalnız ve yalnız tek başına zikrettiğin zaman ilah ve Rab olarak o Mekke'li müşrikler eladbariyim. Nefret ederek arkalarda dönerler herkes. Bugün insanlar öyle değil midir? Adamlar Müslümanların örtülerine, sakallarına, giyim kuşamlarına karışıyorlar. Örtü ne diyor onlara? Çünkü kadının örtünmesinin Örtünmesinin ifadesi, kendini ifade tarzı, kendini ortaya koyma tarzı, minarelerden yükselen Allahu Ekber kelimesinden daha tesirli olduğu için. <Gülüyor> <Gülüyor> Allahu Ekber kelimesinin hiç anlamı kalmıyor. O insanları ne imana davet ediyor artık, ne insanları küfürden alıkoyuyor ve kafirleri kalbine bir korku salıyor. Nefret sarmaktan başka bir şey yapmıyor. Ama örtünme ve sakal kadınların kapanması öyle değil. Hecap ve tesettü. Niye? Çünkü bunun kendini ifade etme tarzı apaçık ve net. Hiçbir tepsire, hiçbir beyana açıklamaya ihtiyaç duymuyor. Ama Arapçayı da okusun. kadar Ama örtüye düşman ona da düşman aslında. Ona da düşman ama diyor ki o, onun gölgesinde biz onu okuttukça insanlar bize köle olur. Öyle bir taktikle Amerika Türkiye'de ezanı serbest bıraktık ki rejimi kurtardılar. Keşke yasak olsaydı. Keşke serbest olmasaydı. Emin ol o patlamak üzere olan Müslümanlar patlayacaklardı gerçekten. Belki de o cehalede doğru yönelen Müslümanlar İslam'a yöneliyorlardı. Tekrar hakikaten Allah'ın dini elden gidiyor, dinine zulmediliyor ediliyor diye o insanlar bilinçleniyorlardı. Ve gerçekten Türkiye'de 60'lı yılların İslami bilinci ve şuuru şimdilikinden kat kat ve 100 defa daha kuvvetli ve güçlüydü. O müslümanların ibadetleri ve ihlasları helal ve haramı bilmeleri, ilimleri olmamasına rağmen inan ki bugünden çok daha yüksek ve çok daha şereflü Görüyoruz işte manzarayı. Müslümanlar artık Hristiyanlara benziyorlar. laiklere, liberallere ve demokratlara benziyorlar. Müslüman olmadıklarının anlaşılması için her çabayı veriyorlar. Anlaşılmadıktan sonra. Anlaşılmıyor ve bir mesaj da yok. allah Ekber demiş. Kim korkuyor? Ne demek genel? Yani benim düzenim var. Burada hakimiyet, kayıtsız, hartsız olursundur, milletindir falanın filanındır diyen adamlar Allah'u Ekber takarlar mı? Allah'u Ekber başka şey için okutuyor. Amacı başka. Adamlar bizim elimizden Allah'a imanı almışlar. Al demişler o sana namaz, sana oruç işte. oyna Kadir gecesi bilmiyorum ne gecesi, kandiller, mendiller falan gece filan diyecek insanların adam, insanlar elinden Allah'a iman etmenin hürriyetini, gerçekliğini almış, bitirmiş insanlar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Nahnu alebu bima yestemi'une bihi if yestemi'une ileyke ve idhum necu'a if yekul zalimune in illa raclen mes'ura <gülüyor> neden dolayı ve sana nasıl ve niçin kulak verdiklerini biliyoruz. Biz çok iyi biliyoruz. Ki onlar sana kulak verirlerken ve idhum kendi aralarında fısırlaşarak konuşurlar ve derler ki o zalimler siz ancak sihre uğramış, büyülenmiş olan bir adama tabi oluyorsunuz. bugün Mevzudi'yi okurken rahmetullâret diyor ki hadis inkarcıları diyor peygamber Aleyhisselam, ahdinden ötürü ahdine vefa gösterip göstermediğinden ötürü ahitten sorulacaktır ve evfurikeyle izâ kiltum vezinu bil fitbâtil müstakîm burada iktisada ekonomiye ticari hayata allah Teala giriyor orayı anlatıyor وَاَوْفُواْ اِبْهِيْلَ Bak, yetimin malını yemeyin, madd. ahitlerin bağlı kalın, sadık oluruz, her türlü ahit. Askersin, mücahidsin, sen vazifeni hakkıyla edabileceksin. Senin uhdeme verilen, sana ahd edilmiş olan vazifeye bağlı kalacak ve o vazifeye hıyanet ettir. Asla! Kim olursa olsun, kim hangi şeyde çalışıyorsa o kendisine verilen bir ahittir. Ondan ait alınmıştır. Ona hıyanet etmeyecek. Hesap soracağım. Ve evful keyle keyle vefalı yapınız. Vefalı yapmaktan kasıt nedir? biliyor musunuz? Arapçada vefa ile evfa kelimesi mütevaffa kelimesi aynı gökten gelir. Mütevaffa dediğimiz zaman yani yaşama hakkını kendisine takdir edilen eceli tamamladır eksiksiz ve fazlasız buna vefa denir. Onun için ile dediğiniz zaman ne fazla ne eksik anlamındadır. Tartıyı ne fazla ne eksik yapmama anlamındadır. İza girdim Tartınca. Vazinu bilqistas ilmustaqim ve mustaqim doğru olan, adil olan biz Şekle tartınız. İslat ölçek demektir. ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَاَحْسَنُ تَعْو۪يلًا Bu, her şeyi aslına irca etme, Allah'ın dilediği şekle göre yapmak için daha hayırlı ve daha güzel olandır. Daha hayırlı ve daha güzel. Şimdi hayır da kalktı, daha güzel de kalktı. İkisi de Niçin? Adam ürün sürüyor piyasaya. Aa, bir de iki yıl, üç yıl sonra her neyse şikayet olursa diyelim, anlaşılıyor ki adam iki yüz, üç yüz gram hep eksik satıyormuş. Veya ürünü içerisine yüz gram, iki yüz gram fazladan katkı maddesi katıyor. Ye babam ye. Biber adına adam talaş piyasaya sürüyor. Üç ton, beş ton.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 Sema اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَادَ كُلُّ اُلٰيكِ kana عَنْهُ مَسْئُولَ Bu ayet-i kerimeye sık sık çeşitli münasibetlerle değinmişizdir derslerimizde. Buyurur ki Allah Azze ve Celle, sakın sakın, bilmin olmayan şeye, şeyin arkasına bakılma. Buradaki, ma لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ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 وَلَا تَمْشِكْ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا اِنَّكَ لَنْ تَحْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ تُولًا Sakın yeryüzünde şımararak yürüme. Sakın yeryüzünde şımararak yürüme. اِنَّكَ لَنْ تَحْرِقَ arda, Sen asla ve asla hiçbir zaman yeri delip yaramayacaksın. Yaramazsın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 dağlar kadar büyük olamaz. Yani senden büyük dağlar var. Bırak senden büyük Allah var demek ki. Tabii senden büyük dağlar var. Sen ne böbürleniyorsun? Haşa bizde büyük develer var. Bunuyor hayvanlar var işte. Fil var. Yani burada Allahu Teala e, Müslümanların gerçekten yani hem bizi ekonomide, hem iktisatta, hem infakta, hem anne babayla muamelede, hem fakirle, hem yoksulla kimle değil mi? Yolda kalmış kimsesiz insanlarla ilişkimizi, muamelemizi muameremizi ne yapıyor düzene sokuyor. Hem de kendi nefsimizle Allah arasında nasıl olmamız gerektiğini Allahu Teala kitabında bize öğretiyor. Kullü zeliki kâne seyyûhû hinde rabbike Bütün bunların hepsi, yani nedir? Hepsi, yukarıdan aşağı yasakladıklarının hepsi. Ve en son yeryüzünde kibirle yürümekte dahil bunların hepsinin kötülükleri hata olarak Rabbin katında mekruhtur. Allah tarafından sevilmeyen, Allah'ın hoşlanmadığı şeylerdir. Zeylike mimme evha ileyke min minel hikme. Geldik oraya işte. Bunun adına allah Teala ne diyor? Hikmet diyor bu şeriatın adına ilahi bu emirlerin ve ahlakın adına Allahu Teala hikmet ismini veriyor. ذَلِكَ اِشْتَبُوا مِمَّا اَوْحَى اِلَيْكَ رَبُّكَ el الْحِكْمَةِ Rabbinin sana hikmetten vahy ettiğidir. Hikmetten vahy ettiğidir. Onun için Allahu Teala Kur'an'da hem levh-i mahfuzdaki ilme hikmet ismini verir, hem Kur'an'a hikmet ismini verir, hem de şeriatına bu emir ve yasaklarına hikmet tadını verir. Walladaj almalahi ilahen, ahkara <gülüyor> sakın ha sakın, Allahla beraber başka bir ilah edinme ya ilah ortaya getirme. Yoksa fadulqa fi cehenneme məlûm mədhpura. Yoksa <gülüyor> cehenneme kınanmış ve küçültülmüş olarak sokulursun. Atılırsın. Et assa'tum rabbakum bil Burada Mekke'li müşriklerin inanç ve itikatlarına Allahu Teala değiniyor. Onlar kimi zaman melekleri Allah'ın kızları olarak Melekleri dişçiler olarak, kadın olarak tavsiye ederlerdi. Allah Azze ve Celle burada bu kafirleri ne yapıyor? Kınama mahiyetinde. اَفَاسْفَاكُمْ رَبُّكُمْ bilbenini Rabbiniz, Rabbiniz size erkekler verip de kadın melekler mi edindin? وَاتَّقَذَ <gülüyor> مِنَ الْمَلَائِكَةِ yani eşler mi edildi? Size oğullar verecek. Oğullar sizin olmuş olacak. Kadınlar da haşa melek Allah'ın işi kulları olacak, melekleri olmuş olacak. Veya melekleri dişi edinmiş olacak diyelim. Bu mümkün müdür diyor Allah Teala? Böyle midir ki acaba? İnne kum la taquluna azima siz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 tevam eders. سبحانك اللهم لا الحمد